Geçmiş Ümmetlerden Haberler Semud Kavmi ve Helakı Bismillahirrahmanirrahim Bütün hamdlerimiz ve senalarımız alemlerin Rabbi allah Teala'ya mahsustur. Salat ve selamlarımız sair bütün peygamberlere, nebi ve rasullere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar izinde giden müminlere olsun. Yerkürü üzerinde insanlar var olduğu günden itibaren, hakla batılın mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadelenin şekli, boyutu ve sonuçları, bize değişik kaynaklardan bildirilmiştir. Ancak en doğru ve uyarıcı olarak, Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'aleyke ah SANAL QASAS BIMAA biz sana bu Kur'anı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Buyurulmaktadır. Mümkün mü ki bu muazzam yaratılışın bir nizamı bir kullanma kılavuzu, bir uyulması gereken prensipleri olmasın. Çok basit bir cihaz ya da araç gereç için kullanma kılavuzları yapılır da. Zerrelerden kürelere kadar koskoca kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu kainat ve insan için kullanma kılavuzu yapmaz mı? Allah Celle Celaluhu Kainatı yarattı, insanı yarattı, insanın uyuması için de emir ve yasaklarını gönderdi. Alemlerin Rabbi'nin emir ve yasaklarını uyanlar hem bu dünyada hem de ebedi ahiret hayatında kurtuluşa erdiler. Bu emir ve uyarıları kabul etmeyenlerse hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helaka olurlar. İşte bu helak olan kavimlerin kıssalarında, bizler için büyük ibretler ve alınacak dersler vardır. Bu durumda, Kur'an-ı Kerim'de, Ant olsun, onların, geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında, akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Buyurulur. Mevzumuzda bahsi geçen kavimlerden biri de Semut kavmidir. Bu çalışmamızda Semut kavmi ve bu kavme peygamber olarak gönderilen, Salih aleyhisselamı anlatacağız. Semut kavmi, At kavminin devamı olan bir kabimdir. At kavmine, peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderilmiş. Onun bütün uyarılarına rağmen, kavminin büyük çoğunluğu onu dinlememiş, ve sonunda büyük bir azaba uğrayarak, helak olmuşlardı. At kavmine gelen azaptan, Hud aleyhisselamla birlikte az sayıda insan kurtulmuş. Bu insanlar yurtlarını terk ederek Hadramut'a yerleşmişlerdi. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bu insanlar çoğalmış. Neticede Semut kavmini meydana getirmişlerdi. Semut halkında azaptan kurtulan atalarının inançlarından eser kalmamış. Aradan geçen yüzyıllar, Onlara inançlarını unutturmuştu. Tam bir sapıklık içine düşmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu onları bu sapık durumdan kurtarmak için bir peygamber gönderdi. Bu peygamber de Salih aleyhisselamdı. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de وَاِلٰى ثَمُودَ أَخَاهُمْ قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من اله غيره هو Sağmarık onu, onu, onu, onu, Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır dualarını kabul edendir buyrulmaktadır. Salih Aleyhisselam'ın bu tebliğini duyan Semud Kahmi'nin ileri gelenleri Salih Aleyhisselam'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan dediler ki: "Ey <gülüyor> Salih, Allah'a Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydi. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih aleyhisselam, peygamberlik görevini almadan önce kavme arasında çok sevilen, güvenilen biriydi. Kendisine itiraz eden kavmine dedi ki, Kâle ya kavmi araeytum in kuntu alâ beyinetim min rabbi ve in yeah. Ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Salih Aleyhisselam kavminin reddetmesine rağmen ilahi emri davete koyuldu. Her an ve her yerde kavmine Rabbini anlattı. Iz qalennahum akhuqu salihun ala tattaku Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Salih aleyhisselam, gecesini gündüzüne katmış, kavmini Allah'a itaate çağırıyordu. Bütün uğraşılarına rağmen, kavmi onu reddediyor, suçluyor ve kınıyordu. Oysa bu suçlamalar karşısında, Tebliğine yılmadan devam ediyordu. Kaminin içinden bazıları onun menfaat peşinde olduğunu düşünecek kadar alçanmıştı. Dediler ki, bizden bir talebin mi var? Salih aleyhisselam da onlara... <gülüyor> 'alâ rabbil Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecremimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir." diye cevap verdi. Semut kavminin içinde refah düzeyi son derece yüksek olanlar vardı. Onlar son derece rahat ve huzur içinde yaşıyorlardı bir gün Salih Aleyhisselam onlara dedi ki <Sessizlik> وَزُرُوعٍ Siz burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle bahçelerde, çeşme başlarında, ekinlerin salkımları sarkmış hurmalıkların arasında... Kavminden bir kısım insanlar da yüksek yüksek binalar inşa ediyor, sanki dünyadan hiç ayrılmayacak, devamlı kalacaklarmış gibi hanlar, saraylar ve büyük evler yapıyorlardı. Salih aleyhisselam onları da uyarıyordu. وَتَنْحِدُونَ مِنَ الْقِبَادِ Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Bu mücadelesine rağmen en küçük bir sonuç alamamış, bilakis kavminin ileri gelenlerinin sapıklıkları daha da artmıştı. Onun tek gayesi kavmini korumak, hak ve hakikati onlara kabul ettirmekti. Bunun için de durdurak bilmeden her yerde tebliğe devam ediyordu ta'tullaha wa at'i'u wa la Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O aşırıların emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin. Bütün bu uyarılar bir işe yaramıyor. Kavmi Salih aleyhisselamı dinlemiyor. Ona laf atarak sataşıyorlardı. Kavminden bazıları dedi ki, Qayyū, inna Tebiyeten inkum tamminu sadiqin Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin Sen de ancak bizim gibi bir insansın Eğer doğru söyleyenlerden sen haydi bize bir mucize getir Salih aleyhisselam kamine kendisinden mucize olarak ne istediklerini sordu. Onlar da aralarında konuşarak, Madem ki kendinin seçilmiş bir peygamber olduğunu söylüyorsun, Şu kayanın içinden bir deve çıkar. Bizim develerimizden farklı olmasın. Ağzında bir tutam da yeşil ot olsun. Develerimizi suladığımız kuyuya bir gün o, bir günde bizim develerimiz gelsin. Ancak bizim develerimizin tamamının verdiği sütü o bir defada vermeli, dediler. Salih aleyhisselam Kaminin bu talebi karşısında ellerini alemlerin Rabbine açtı ve bu mucizeyi gerçekleştirmesi için duada bulundu. Herkes merak içinde bekliyordu. Kısa bir zaman sonra bulundukları meydanın karşı tarafındaki kaya yarazı içinden bir deve çıktı. Ağzında bir tutam yeşil ot vardı. Kayadan çıkan deve Salih Aleyhisselam'ın karşısına geldi ve durdu. Seyredenler hayret ve şaşkınlık içindeydi. Gözlerine inanamazlar. Salih Aleyhisselam kamine "Vey akum miha" نذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها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 Deve için yapılan anlaşmaya her iki tarafta uyuyordu. Fakat tarihin hiçbir devresinde ortadan kalkmayan sapıklık burada da durmadı. Yapılan anlaşmayı bozma niyetinde olanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu haberler Salih aleyhisselama ulaşmış, o da bu haberlerden rahatsız olmuştu. Deve konusunda kavmini uyardı. Kale <gülüyor> tullaza shirbum wa lakum shirbu yawmin mimma anunu wa la ümme azabu yevmin azim İşte bu dişi deve bunun için bir su içme hakkı vardır. Sizin için de malum bir gün su içme hakkı vardır. Ve buna bir kötülükle dokunmayın. Sizi Hemen pek büyük bir günün azabı yakalar. Ne yazık ki Salih Aleyhisselam'ın bu uyarıları da dikkate alınmıyor. Ona olan düşmanlıkları sebebiyle deveyi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu işi yapması için de işlerinden birini görevlendirdiler. Bu durum yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fagqroha fakalat mettego fidarikum 3 ayi min zalik vaadun muayr fakat semut kami o debeyi Ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehditti. Kaminin deveyi öldürmesi Salih aleyhisselamı çok utandırdı. Artık beklenen azabın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Buna rağmen. Son bir defa daha kavmine seslendi. Wadkuru iz ja'aleikum khulafa'a min ba'di adin fil min Suhul ha qusur, اَذْكُرُوا Allah اللّٰهِ وَلَا Düşünün ki Allah at kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Her zaman olduğu gibi, Salih Aleyhisselam'a iman edenler de, kavimlerinin zayıf olan kimseleri. Semud kalmin'in Zengin ve ileri gelenleriyle onların arasında şöyle bir konuşma geçti. Kâlel meleğullezînestekberû min kavmi قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz salih'in rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz onlar da şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler kaminin içinden az sayıda iman etmiş olanların bu cevabı ileri gelenleri son derece kızdırmıştı balleziznestak <gülüyor> بَرُوْنَ الَّذِينَ آمَنُوْنَ بِهِ كَافِرُوْنَ Büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. Salih Aleyhisselam artık yapacak bir şeyin kalmadığına kanaat getirdi. Kendisine inananlarla birlikte azabı beklemeye başladı. Kavmi bütün bu yaptıklarıyla tatmin olmamış, daha başka planlar kurmaya başlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَ o şehirde dokuz kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı bu ele başları işi iyice azıtmış Salih Aleyhisselam'ı ve ailesini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Altyazı <gülüyor> M.K li walihi ahli thumma lan ahli Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Salih Aleyhisselam'ın bu plandan haberi yok. Ama haberi olan biri vardı. O, Celle Celaluh, plan Kur'anların durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. وَمَكَرُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ انظر كيف كان عاقبه مكرهم ان اندناهم وقومهم اجمعين فاخذتهم نص Cayıptı Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Her zaman olduğu gibi azıtıp sapmışlar, hak ettikleri cezayı buldular. Onların bu korkunç akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de bu <Gülüyor> kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı diye ifade edilir Azap zalimleri yakaladığında Salih Aleyhisselam ve az sayıdaki mümin olanlardan habersiz alemlerin Rabbinin koruması altında bulunuyorlardı. <Gülüyor>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 алıştır products Farrahика butler normal Allah af店 bu ulerin o adren diyeim ce ayağa kalkacak güçleri kalmamış yardım edenleri de olmamıştı zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar her biri olduğu yere çöküp kalmış. Kiminin evi yıkılmış, kimi yattığı yerde kalmış. İçlerinden hiçbiri kurtulamadığı gibi kimse de onların yardımlarına gelmemişti. Fe tilka yuutuhum haviyatan bima zalamu. İn işte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Azabın şiddeti azalmış bir zaman sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Salih Aleyhisselam ve etrafındaki inananlar şehrin sokaklarına çıkınca gördükleri manzara karşısında şaşırmaktan çok üzülmüşlerdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Alâ <Sessizlik> Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Salih aleyhisselam artık bu memlekette kalamazdı. Çünkü Rabbinin azabının geldiği yerde duramazdı ve durmadı. Kendisine inananlarla beraber yola çıktı. Ömürlerinin kalan kısmını bir başka memlekette geçireceklerdi. Hep beraber yola çıktıklarında Salih aleyhisselam geri dönüp son bir defa daha kavminin helak olduğu memlekete baktı. Ve... Fetevallâ <gülüyor> ve <Sessizlik> Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi Ey kavmim Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Geçmişte nice kavimler ilahi adalete karşı geldiler ve Allah'ın azabına uğradılar. Semud kavmi helak olan kavimlerden sadece bir tanesidir. Bu durum yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وَإِذَا إِردْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا متر فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فحق طال عليها القول فدب النار تدميرا وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها fetilken mesakinuhum lan tuskan Altyazı Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış ele başlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadan ederiz. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. De ki yeryüzünde dolaşın sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Geçmiş ümmetlerden haberler